Evet hocam simsarcılık gibi bir şey herhalde değil mi bu? Helal midir? Haram mıdır? Ee, emlakçılık yapmak ilke olarak caizdir. Ee, burada tabi ki e, kandırmamak lazım, yanıtmamak lazım. Yani düz hareket ederlerse, e, ne aldığını, ne verdiğini açıkça beyan ederse, e, tabii ki e, emlakçılık yapılabilir. Dolayısıyla bir insan her zaman kendisi e, kiracı bulamayabilir ya da bu mümkün olmayabilir, kendisi uzak bir şehirde olabilir veya seçici davranamayabilir, tanıyamayabilir. Bu durumda aracı emlakçılara gider ve aracı olmalarını isterse, onlara bir kısım komisyon öderse bu bir alın teridir. Hiçbir zaman bunun haram olduğu söylenemez. Yani sonuçta o emlakçı da... O eve alıp götürüyor, o onu beğenmiyor diğerine götürüyor, o da bir emek sarf ediyor. E, tabii yani? ki, evet. Belki onlarca kişiyi götürüyor, ancak belki bir kişiye kiralayabiliyor veya bir kişiye satabiliyor. Ama burada e, temel ilke dürüstlüktür. Yani emlakçının da e, kesinlikle iki taraf arasında dürüstçe hareket etmesi lazım. Onların zaaflarından yararlanmaması gerekir. Peki hocam, bu da emlakçı kardeşlerimizin kulağına küp olsun inşallah.